Fuel Oil ile kaplandı. Tunceli, Merkez Atatürk Mahallesi'nden geçen Rögar'dan Uzunçayır Baraj Gölü'ne akıtılan Fuel Oil gölün büyük bölümünü kapladı. Baraj Gölü'ne Fuel Oil aktığını gören vatandaşlar durumu belediye ve DSİ ekiplerine bildirdi. Uzunçayır Baraj Gölü'nün incelemelerde bulunan belediye yetkilisi Kasım Özdemir ise Fuel Oil'in daha çok kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanıldığını belirterek Rögar kapaklarını açıp bakacağız. Yapan kurumu tespit etmemiz halinde